الحمد Rabbi رب العالمين Alhamdulillahi hamdan käsiterän, tyyppän, mubarakan fihi, kama كما Rabbuna, vyrda. Allahu m. Celi, v. Sellem, ala abdika, v. Nabiik Muhammadin, Kolme rahumbi sitten. Kolme vuotta sitten. Kolme vuotta sitten. Kolme vuotta sitten. Kolme vuotta Yüce Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya sonsuz hamdolsun. Rabbimiz bize bu nimetini ihsan etti. Artık bizim üzerimize düşen şükrümüzü, hamdımızı arttırmaktır ki Rabbimiz de üzerimizde olan nimetlerini arttırsın. Rabbimize hamdolsun. Yeryüzünün en hayırlı meclisleri olan Mescitlerden bir mescitte şu anda Toplanmış bulunuyor Allah subhanahu ve Taala'nın En sevdiği En çok razı ve hoşnut olduğu Bir amelin içerisindeyiz Mekan olarak en hayırlı ve en mübarek Mekandayız O en hayırlı ve en mübarek mekan içinde de Yapılabilecek En hayırlı En mübarek en faziletli ameli şu anda icra ediyoruz. Rabbimiz Subhanahu ve Taala'nın tevhidini müzakere ediyoruz. Onun tevhidini öğreniyoruz. Kitab-ı Tevhid okuyoruz. Ne mübarek bir mescit, ne mübarek bir meclis, ne mübarek bir amel. Bundan dolayı kardeşlerim gözlerimiz aydın olsun. Sizin de gözleriniz aydın olsun. Bu nimet Rabbimiz Subhanahu ve Taala'nın fazlındandır. Artık gün bizim ona olan hamdımızı, şükrümüzü arttırma günüdür. Rabbimiz Tebareke ve Teala da üzerimizdeki bu nimetlerini arttırmaya devam etsin. İmam Muhammed İbn-i Abdülvehab Rahimahullah <gülüyor> kitab tevhidde diyor ki Bab-u <gülüyor> kavlillahi Teala Allah Teala'nın şu buyruğu hakkındaki bab وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ İnsanlardan bazıları var ki Allah'ın dışında nidler edinmişler ve onları Allah'ı seviyor gibi, Allah'ı sever gibi seviyorlar, severler. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha şiddetlidir. İmam Rahimullah, bu babın ismini kendiliğinden bir isim koyarak değil bu ayeti kerime olarak belirlemiş. Bu ayeti babın tercemesine isim olarak belirlemiş. Bu okuduğumuz ayet ile alakalı kitab tevhidin en başlarında babu u tefsir tevhid ve şehadeti en la ilahe illallah Tevhidin ve şehadetü en la ilahe illallahın tefsiri babında İmam Rahimahullah yine bu ayetten bahsetmişti. O zaman bu ayet etrafında bazı şeyler söylemiş ve daha sonra müstakil olarak bu bab zikredilecek. Bu ayet hakkında müstakil bir bab gelecek ve o babta daha ayrıntılı konuşacağız demiştik. İşte o bab müstakil olarak geldi. Bu bab ve bundan sonraki birkaç babta İmam Rahimahullah tevhidin bazı kalbi amellerinden bahsedecek. Bu babın ismini bu ayet olarak belirlemiş müellif ama biz bab anlaşılsın diye bu baba muhabbet babı diyebiliriz. Çünkü bu babın altında muhabbet onun kısımları, olması gerekenleri, imanın aslından ve kemalinden olanları Ve muhabbete tealluk eden diğer bazı meseleler zikredilecek. O yüzden bizler bu baba muhabbet ile ilgili bab diyebiliriz. Muhabbet yani bizim Türkçe'de kullandığımız sohbet muhabbet anlamında değil, Sevgili. sevgi anlamında. Sevgi kardeşleri, muhabbet dinin aslı ve esasıdır. İbadetin Rükünleri arasında en büyük ve en önemli olan rükündür. Muhabbet sevgi. Zaten ibadet de ibadet sözüyle söylediğimiz bu kelime de muhabbetin yani sevginin dereceleri arasındaki en yüksek derece demektir. Sevgiyi derecelendirmişler. Biz de diyoruz ya mesela hoşlanmak, sevmek, aşık olmak. Bunlar sevginin dereceleri. Muhabbet, hullet, halil olmak. İşte bu dereceler arasındaki en üst derece o derecenin ismi ibadet. Bunu böyle söylüyorum ta ki ibadetle muhabbetin arasındaki sıkı idrak edebilsin. Yani ibadet dediğimiz şey hakikatte sevginin artık aşk, hullet bunlardan sonra gelen en üst derecesi. ibadetin de üç büyük rükunundan en önemli olan rükun. İbadetin rükunları üç tane. İbadet bu üç erken üzerine ayakta duruyor. Bu rükunların en büyüğü ve birincisi muhabbet. Diğerlerde korku ve ümit. Bu üçü arasında da en mühim olanı, en büyük olanı yine muhabbet. Alimler ilim ehli ibadetin rükunlarını kuşun azalarına benzeterek diyorlar ki, muhabbet kuşun başıdır. Korku ve ümit ise kanatlarıdır. Kuş kanatlarından birisi olmadığı zaman uçamaz. Ama başı olmadığı zaman yaşayamaz. Yani ibadetin en üst derecesi, e, ibadetin en büyük rüknu muhabbette sevgidir. İnsanlar, alimler, Muhabbetin mahiyeti, hakikati ne olduğu etrafında çok söz söylemişler. Onun haddini, tanımını yapmaktan daha ziyade muhabbeti tasavvur edebilmek için onun sebeplerinden, onun semerelerinden, alametlerinden, kişiyi muhabbete götüren şeylerden, muhabbete delalet eden şeylerden bahsetmişler. Çünkü muhabbet sevgi soyut bir şey olduğu için ona mani ve cami bir hat çizmek bir tanım tarif belirlemek pek kolay bir iş değil. Bundan dolayı böyle bir had tarif belirlemek yerine onun bazı evsafından bahsederek muhabbetin ne olduğunu tasavvur etmemizi tasavvur etmemiz için bu yola başvurmuşlar. Muhabbetin kısımları var. Biz bu kısımları Zikrederek inşallah bunu daha önceki dersimizde anlatmıştık o zaman tahtaya da bir şema çizmiştik o derste bulunan arkadaşlarımız o şemaya inşallah rücu etsinler şimdi burada tahta olmadığı için o şemaya çizemeyeceğim ama kafanızda inşallah canlandırmaya çalışın muhabbetin kısımlarının hangi muhabbetin hangi tür sevginin bu kısımların hangi türüne dahil olduğunu bilmemek bu bapta insanların pek çok hatalar yapmasına sebep oluyor. İbn-i diyor ki, Muhabbetin kısımlarını tefrik edemeyen, Muhabbeti muhabbetten ayırt edemeyen, Hangi muhabbet Allah Tebareke ve Teala'ya ibadet olan muhabbettir? Hangisi bu ibadetin kapsamına girmeyen muhabbettir? Bunu temyiz ve tefrik edemeyen kimseler, Bu bapta büyük hatalara düşerler. Elhamdülillah. Hatırlayacaksınız, O mecliste demiştik ki, Bu muhabbetler arasındaki farkı temiz edemeyenler bu babın başlığında da zikri geçen ayetten hareketle insanların herhangi bir şeyi şiddetli olarak çokça sevmesini o şeyi Allah'a bu sevgide ortak etmek olduğunu ve böyle yapanların büyük şirk ile Allah'a ortak koşan müşrikler olduğunu takrir ediyorlar demiştik. Bir örnek vermiştik. Diyorlar ki birisi bir zat ibadeti uluhiyeti anlatırken takrir ederken diyor ki biz yıllarca bu memlekette ilah ilah ibadet la ilahe illallah bunu anlatmaya çalıştık. Ama insanlara bir türlü ilah kelimesinin ne manaya geldiğini anlatamadık. Derken bir sanatçı çıktı ona gençliğin ilahı dediler işte o zaman ilah kelimesinin ilahın hakikati mahiyeti anlaşılmış oldu. Yani bu kimse insanların bir sanatçıyı veya malı mülkü dünyayı veya karısını çocuğunu Allah'ın dışında herhangi bir başka bir şeyi şiddetli bir muhabbetle sevmeyi onu ilah edinmek demek olan ona ibadet etmek demek olan sadece Allah Tebareke ve Teala'ya has olması gereken ibadet muhabbetinden tefrik edememiş. Bunu tefrik edemeyince ibadet olan muhabbetle olmayan muhabbet birbirinden ayrılmayınca ortaya böyle acıyıp suratlar çıkabilir. Muhabbet kardeşlerim iki kısmı ayrılıyor. Birincisi ibadet olan muhabbet. Birincisi ibadet olan muhabbet. ikincisi ibadet olmayan, tabi olan muhabbet. İbadet olan sevginin Tabii olan, doğal olan sevgiden ayırt eden şey bu sevginin içerisinde bir züllün, hudunun, tazimin, hatta korkunun, iclalin, bizim ibadeti tanımlarken söylediğimiz bu unsurların içinde bulunduğu muhabbet. İbadet olan muhabbetin içerisinde bir boyun eğme var, bir zilleti ikrar etme var, hudu var, tazim etmek, iclal etmek, yüceltmek var. Normal bir insan, normal şartlar altında, ne bir sanatçıyı, ne eşini, ne çocuğunu, içinde, ibadetin bu unsurları olan şeylerle, birlikte bunlarla birlikte sevmez. Çocuğuna olan sevgisi çok şiddetli olabilir. Ama içinde zül, hudu, tazim, iclal, olmayınca bu muhabbet, ibadet olan muhabbet olmaz ibadet olan muhabbeti değil de muhabbetten ayıran şeyler işte bunlardır Bu muhabbet kardeşim kardeşlerim ibadet olan muhabbet bunların birincisi aslı esası Allah subhanahu ve Taala'ya muhabbet beslemek yani onu sevmektir bir kişi tazim ile zül ile hudu ile Allah tebareke ve Taala'ya muhabbet etmesi Ve bu muhabbette onu Allah subhanahu ve teala'yı bir ve tek yapması tevhiddir. Bu muhabbetin ibadet olan muhabbetin birincisi. Allah'ı sevmek. Bu sevgide Allah'ı birlemek. İşte tevhid burada cereyane diyor. İkincisi Allah ile beraber sevmek. Allah ile beraber sevmek. Bu sevmek yine Muhabbet olan sevginin altında zikrettiğimiz için buradaki sevgi hangi sevgi? İbadet olan sevgi. Bir kimse Allah ile beraber bir başkasını da severse ama hangi sevgiyle severse? İbadet olan sevgiyle severse işte bu sevgi Allah ile beraber bir başkasını bu sevgiyle sevmek işte şirkin cereyan ettiği yer burasıdır. Alemde şirkin aslı esası, müşriklerin şirkinin de aslı esası işte buradadır. Zira ibadetin aslı esası ne? Muhabbet, sevgi. Şirkin de aslı esası muhabbet ve sevgi. Ama şuraya dikkat edeceğiz. Bu muhabbet normal, tabi sıradan olan muhabbet değil. İbadet olan muhabbet. Allah ile beraber sevmek. İşte şirk burada cereyene diyor. Ama ibadet olan sevgi içerisinde olması lazım bunun cereyan etmesi için. Yoksa birisi hem Allah'ı hem de karısını seviyorsa bu sevgi Allah'la beraber sevmek yani şirk olan sevme anlamına gelir mi? Aynen. Neden gelmez? Çünkü Allah'a olan muhabbet ibadet muhabbetidir. Kişinin hanımına, çocuğuna yani kınanmış haram bile olsa bir pop şarkıcısına beslediği muhabbet Tabii bir muhabbettir. Tabii bir muhabbettir. Bundan dolayı o muhabbetlerle Allah Allah Subhanahu ve Taala ile beraber sevme anlamına gelmez. Hatta ibadet olan sevgi de Allah'ın sevilmesinde bu sevgiye bağlı başka bazı sevmeler de gerekir. Eğer sevgi tek bir sevgi olsaydı, sevginin ibadet sevgisi ve tabii sevgi diye kısımları olmasaydı Allah Subhanahu ve teala'nın sevgisinin gereği olan bazı sevgileri yerine getirmek de Allah'a şirk koşmuş olmak olurdu. Allah'ı sevmek, Allah'a muhabbet etmek ibadettir. Peki Resulü'nü sevmek? İbadet. Resulüne mi ibadettir? Allah'a ibadettir. Eğer ibadet kısımlara ayrılan, sevgi kısımlara ayrılan, muhabbet tabi olan ve ibadet olan diye ikiye ayrılmasaydı Allah'ı seviyoruz. Resulünü de sevdiğimiz zaman Resulünü Allah'a bu ibadette ne yapmış olurduk? Ortak etmiş olurduk. Öyle değil mi? Allah'a dua edip Resulüne de dua ettiğimiz zaman Resulü bu dua ibadetinde Allah'a ortak yapmış oluyor muyuz? Evet oluyoruz. Peki neden Allah'ı sevip Resulünü de sevdiğimizde Resulünü bu sevgide Allah'a ortak etmiş olmuyoruz? Çünkü onu sevmemiz Allah'ı sevmemiz gibi değildir. Onu sevmemiz Allah'ın emrettiği bir sevgidir. Ve içerisinde Allah'ı severken taşıdığımız o ibadet duyguların hiçbirisi yoktur. Allah'ın sevgisinde, Allah'ı sevmede, muhabbetullah'ta bu muhabbetin gereği olan bazı sevgiler var. İşte Allah'ın Resulünü sevmek gibi, Allah'ın dinini sevmek gibi, Allah'ın emirlerini sevmek gibi, Allah için sevmek gibi... Allah uğrunda sevmek gibi. Bu sevgiler Allah sevgisinin, ibadet olan Allah sevgisinin bazı gerekleri, bazı neticeleridir. Hatırlayacaksınız İbnül Kayyim Rahimahullah bu muhabbet bahsinden bahsederken diyor ki asıl mesele insanların ihtibar edildiği, imtihan edildiği, insanların müminler ve kafirler olarak cennetlikler ve cehennemlikler olarak ikiye ayrıldığı mesele Allah'ı sevme meselesi değildir. Zira müminler de müşrikler de. Kitabi olanıyla olmayanıyla bütün kafirler de Allah'ı zaten seviyorlar. Öyleyse ayrılık noktası Allah'ı sevme hususunda değildir. Diyor ki İbnül Kayyim Rahimahullah insanların müminler ve müşrikler kafirler diye ikiye ayrıldığı sevgi Allah'ı sevmek değil Allah'ın sevdiklerini sevip sevmemek meselesi hakkındadır kimler mümin, kimler cennetehli, ehli, kimler tevhid ehli oluyor? Allah'ın sevdiklerini sevenler. Ve bunun zorunlu bir neticesi olarak Allah'ın sevmediklerini sevmeyenler. Yoksa Allah sevgisi müşriyle, kitabi olanıyla, olmayanıyla, bütün kafirlerinde, müminlerinde müşterek olduğu bir yerdir. Mümini kafirden, müşrikten ayırt eden şey Allah sevgisi değil, Allah'ın sevdiklerini sevmektir. Bu ibadet olan muhabbet. İçerisinde ne olması gerekiyormuş? Zül. Hudu, zul, tazim, iclal, hatta korku, ümit, rağbet, rahbet. Bir de bunun dışında kitab-ı tevhidle, tevhid meseleleriyle, ibadetle, şirkle aslında direkt olarak bir bağı olmayan, bir alakası olmayan tabi bir muhabbet var. Bu, bu, bu muhabbet, bu sevgi kaynaklandığı hareket noktası itibariyle farklı kısımlara ayrılabilir. Mesela rahmetten kaynaklanan bir muhabbet olabilir. Kişinin çocuklarını sevmesi gibi. Bu nasıl bir sevgi? Rahmet olan bir sevgi. Veya hürmetten kaynaklanabilir. Kişinin annesini, babasını, hocasını sevmesi gibi. Veya Şehvetten kaynaklanabilir. Kişinin eşini, yiyecekleri, uyumayın, soğuk suyu sevmesi gibi veya ülfetten kaynaklanabilir kişinin alıştığı arkadaşlarını, yerini, yurdunu, vatanını sevmesi gibi. İster rahmetten, ister hürmetten, ister ülfetten, ister şefkatten, şehvetten kaynaklansın bu muhabbetler, bu sevgiler tabii olan sevgilerdir. Bunların ibadet, tevhid, şirk meseleleriyle direkt bir alakası yoktur. Bu muhabbetin haddi zatında kendi başına müstakil olarak bir hükmü de yoktur. Hükmü ancak bu sevilen şeylerin hükümleriyle değişiklik gösterir. Kendi bizatihi bir hükmü yok bir şey sevmeden. O sevdiğin şeyin nevine göre, cinsine göre bu sevgi mezmum, kınanmış bir sevgi olabilir. Övülen bir sevgi olabilir veya hakkında sükut edilmiş normal sıradan bir sevgi olabilir. Kişinin annesini babasını sevmesi hocasını sevmesi mesela bu övülmüş bir sevgidir Hat aşılmamak şartıyla. Kişinin Allah'ın yasak ettiği haram ettiği şeyleri tabi olarak şehveti itibariyle sevmesi eğer Allah'ın emirlerine ve Allah'ın yasaklarına yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeye mani oluyorsa veya kişiyi Allah'ın yasaklarını işlemeye götürüyorsa işte bu cihetten bir hüküm alırlar. Yoksa haddi zatında bunların bir hükümleri yoktur. Bu meselenin tevhidle şirkle de bir alakası direkt olarak yoktur. Ama neden zikrediyoruz? Muhabbeti muhabbetten ayırt edebilelim diye, tefrik edebilelim diye. O zaman özetliyorum. Muhabbeti ikiye ayırıyoruz. Birincisi ibadet olan muhabbet. İkincisi tabi olan muhabbet. İbadet olan muhabbet, muhabbetullah. içinde iclal olan, zül olan, hudu olan, tazim olan, iclal olan muhabbet. Allah böyle sevildiği zaman Allah'a bu muhabbetle ibadet edilmiş olur. Bir başkası da böyle sevildiği zaman o başkasına da bu muhabbet ibadetiyle ibadet edilmiş olur. Ama diğer tabi muhabbet kendisi bizatihi hükmü olmayan Allah'ın emirlerini ve Allah'ın yasaklarını yerine getirmede veya işlemede bir engel, bir mani veya itici bir güç olma cihetiyle hükümleri değiştirir. Bizim tevhid bahislerinde Söz konusu ettiğimiz muhabbet o zaman ibadet olan muhabbet. İbadet olan bu muhabbet. Herhangi bir şeyi sevmedeki çokluk değil. Önümüzdeki ayetlerde inşallah zikri gelecek. Bazı şeylerde kişi bazı şeyleri muhabbetin şiddeti muhabbetin nevi değil. Çeşidi değil. Muhabbetin şiddeti olarak Allah'tan Allah'ın dininden Allah'ın emirlerinden Daha fazla seviyor olabilir Bunun delili nedir Allah'ın emriyle Allah'ın sevgisiyle Allah'ın yasak ettiği o şeyin sevgisi izdiham ettiği zaman Birisi onu takdim ediyorsa Burada ona olan sevgisi Allah'a olan sevgisinden Allah'ın emrine olan sevgisinden Daha şiddetli denilebilir Bu cihetle Ancak böyle olması da kişiyi o sevgide, o şeyi Allah'a ortak koşturma anlamına gelmez. Zira burada aradaki fark muhabbetin, e, aynı muhabbetin artması değil. Burada başka bir muhabbet var, orada başka bir muhabbet var. Bu tabii olan muhabbet, insanın nefsinde bulunan bazı etkenler, bazı saikler sebebiyle, gafletten, Allah'ın zikrinin unutulmuş olmasından, Veya şehvetin galebe etmesinden o muhabbete bazen galebe edebilir. Ama bu muhabbet başka bir muhabbet. O muhabbet başka bir muhabbet. Kişinin Allah'ı sevmesi başka bir sevgi. Mesela Allah'ın haram ettiği zinaya olan sevgisi, zinayı sevmesi başka bir sevgi. Dolayısıyla şöyle denilmez. Biraz çok dolandırdım meseleyi ama e, önemli tasavvur edebilelim. Şöyle denilmez. Allah sana bir emir buyurmuş. Allah diyor ki zina etmeyeceksin. Sonra sen içinde tabi olarak zina etmeye karşı büyük bir istek, iştiyak, muhabbet duyuyorsun. Şimdi zina etme ile baş başa kaldın. Yani önünde iki yol var. Yol ayrımına geldin. Ya Allah'ın emrini yerine getirip Allah'a olan muhabbetinin ağır bastığını göstereceksin veya zina edip Zinaya olan muhabbetinin ağır bastığı ortaya çıkacak. Eğer böyle bir düz mantık yapılırsa, şöyle bir neticeye ortaya çıkar. Zina eden, içki içen, hırsızlık yapan, vesair günahları işleyen kimse, bu günahlarda, o günahlara karşı olan muhabbeti, Allah'a olan muhabbetinden daha fazla olduğu için, geldiği için, ne yapmıştır? Ortak. Dinden çıkmıştır, Allah'a ortak koşmuştur. Böyle denilmez. Zira bu başka bir muhabbet, bu başka bir muhabbettir. Burada bu muhabbetin bu muhabbete benzemesi yok. Burada tabi olan muhabbetin, şehvetin, arzunun galebe çalmasından veya gafletin çok ve yoğun olmasından dolayı diğer olan diğer muhabbete galebe çalması söz konusu. Böyle bir durumda kişi iman ve küfür ayrımına gelmez. Bu meseleyi tefrik edemeyenler, ayıramayanlar böyle söylüyorlar. Diyor ki adam Allah demiş ki başını örteceksin. Kızlara demiş ki kadınların başlarını örtecekler, örtünecekler. Allah böyle emretmiş. Mesela okul onun okuduğu gittiği üniversitenin yönetiminde diyor ki başını açacaksın. Şimdi bu kızcağız yol ayrımına gelmiş. Ya Allah'a olan muhabbetini tercih edecek veya dünyalığı okumaya, diplomaya, vazifeye olan muhabbeti tercih edecek. Diyorlar ki, bazıları dediler ki böyle bir yol ayrımında kalan kimse, Allah'ın emrini değil de onların emrini tercih ettiği zaman hem de şu tabirle, uç unutmuyorum, dediler ki, kızıl kafir olur. Bu kimseler ne yapamamışlar? <gülüyor> Bu meselenin arasını tefrik edememişler. Buradaki muhabbet, şehvet muhabbeti. Şehvet muhabbeti, ibadet olan Allah muhabbetine bazı etkenler sebebiyle bazen galebe edebilir. Zaten bütün günah işleyenler işledikleri her günahta bu yol ayrımına gelmiyorlar. Herkes bu yol ayrımına gelerek şehveti ağır bastığı için Allah'a olan muhabbetine günah işliyor. Yani bu sözün lazımı bütün büyük günah sahiplerinin tekfir edilmesidir, haricilerin mezhebidir. Tabii olan muhabbette dediğimiz gibi şefkatten, rahmetten, hürmetten, ülfetten kaynaklanan muhabbet olabilir. Burada zikredilecek olan önemli mesele kardeşlerim. Allah Tebareke ve Teala'ya olan ibadetin Allah'ın uluhiyetinin onun bu uluhiyette birlenilmesinin Allah'a tapılmasının aslı ve esası ve zirve noktası muhabbettir denildi. Peki, kim, peki bir kimse Allah'a ibadet eden Allah'ın kulu mümin Allah'ın muhabbetini yani Allah'ı sevmeyi nasıl kesbedecek? Yani insan ne yapınca Allah'ı sevebilir? Allah'ı sevmenin kişinin Allah'ı seviyor, Allah'ı sever bir hale gelmesinin sebepleri nelerdir? Muhabbet denilince anlaşılmıyor da. Meseleleri bu ıstılahları böyle tahrir edip bunları Türkçeleştirmemiz lazım ki bizim zihnimize Türkçe olarak e, konu anlaşılabilsin. Muhabbet deyince tamam. Kutsal bir şeyden bahsediyoruz. Allah Allah Allah'a olan muhabbet. Bizim bildiğimiz sevgi içinde ibadetin burukunlara olan sevgiyle bir kimsenin Allah'ı sevmesi için, Allah'ı sevebilmesi için ne yapması lazım? Bu kendiliğinden bir yanda oluveren bir şey değil değil mi? Allah'ı ben seviyorum demeyle bir yanda kişinin kalbinde peyda olan bir şey değil. Allah sevgisinin Allah'a olan muhabbetin sevginin kalbe girmesi orada yer etmesi ve sonra da azalarda Semerelerinin meyvelerini vermesinin bazı sebepleri var. Bu muhabbet bahsinde zikredilmesi belki bizler için ameli olarak en fazla faidesi olan mesele belki burası. Allah sevgisini nasıl kazanabiliriz? Allah'ı nasıl sevebiliriz? Bizi bize Allah'ı sevdirecek sebepler nelerdir? Allah Teala'yı sevmek için kardeşlerim, Allah'a muhabbet İbadet muhabbetiyle muhabbet duyabilmek için. Hatta Allah'ın bize eşimizden, çocuklarımızdan, dünyamızdan ve canımızdan daha fazla sevgili olabilmesi, daha çok sevebilmemiz için birçok etken, birçok unsur var. Bunların başında en çok zikredilen ve en çok tembih edilmesi gereken şey Allah'ı sevmenin en büyük sebebi Allah'ı bize sevdirecek en büyük yol kardeşlerim Allah Tebareke ve Teala'yı tanımak ve bilmektir. Allah'ın marifetidir. Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak. Bir kimse Allah'ı tanıdığı zaman, Allah'ı bildiği zaman, kaçınılmaz olarak Allah'ı sevecektir. Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak, Allah Subhanehu ve Teala'nın zatı ile ve fiilleri ile zatıyla sıfatlarıyla ve yaptığı fiilleriyle Allah Subhanahu ve Teala'yı tanıyarak bilerek olur. Bu da Allah Subhanahu ve Teala'nın isimleri, sıfatları, onun bize gönderdiği kitabında kendisini vasfettiği peygamberi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dilinde onun vasfedildiği şekilde Rabbimizi tanımakla olur. Zira Rabbimiz Subhanahu ve Teala Kemal sıfatlarına sahiptir. Her yönden eksiksizdir. Her yönden noksansızdır. Bizler eğer Rabbimizi bütün yönleriyle, bütün sıfatlarıyla, bu kemaliyle tanırsak, Sadece bu tanımamız, onun zatıyla alakalı bu bilgimiz, Kaçınılmaz olarak Rabb subhanahu ve teala'nın sevgisini kalbimize koyacaktır. Zira bizim kalbimiz, Tam olan, kamil olan, noksansız olan, kusursuz olan şeyleri, Sevmeye celbedilmiş. Onlara karşı içimizde kaçınılmaz olarak bir sevgi duyarız. Allah'ın sıfatları hakkında. Ve bir de onun fiilleri hakkında. Onun yaptıkları hakkında. Onun alemde icra ettiği fiillerini müşahede ederek. Üzerimizdeki fiillerini müşahede ederek. Bize verdiği nimetlerini, ihsanını, inamını bunları düşünerek bunları müşahede ederek. Hem fiillerinde hem sıfatlarında. Allah'ın isimlerinin ve sıfatlarının bilinmesi kardeşlerim o kadar önemli, o kadar önemli bir mesele ki çünkü dinin aslı esası Allah'ı tanımak. Uluhiyetin aslı esası marifetullah Allah'ı bilmek. Allah'ı bilmenin de yegane yolu Allah Subhanahu ve Taala'nın kendisinden bahsettiği sıfatlarının bilinmesi. Allah'ı bilmeye başka bir yolumuz var mı? Duyu organlarımızla bakarak görerek, test ederek akıl yürüterek Rabbimizi bilebilir miyiz, tanıyabilir miyiz? Bazı sıfatlarını bilebiliriz. Ama ayrıntılı olarak onun kemel sıfatlarını bilemeyiz. Bunun için yegane yol, Rabbimiz Tebaleke ve Teala'nın risaletiyle bize gönderdiği, peygamberi aracılığı bildirdiği şeylerdir. O yüzden Allah'ın kitabında hiçbir ayet yok ki, mutlaka o ayetin ya başında ya ortasında veya mutlaka sonunda Rabbimizin isimlerinden ve sıfatlarından birkaçı zikrediliyor. Her ayetinde ve tekrar tekrar. Kur'an'da kaç defa geçiyor? "Huva ala kulli şeyin kadir" <gülüyor> diye. "Huva's semi'ul basir" diye. "Ve huve'l alimul habir" diye. Kaç defa geçiyor? Bizim ölçülerimizde, dünya standartlarında bir müellif, bir yazar kitabında bahsedeceği o şeyden bir defa bahsetmesi kifayet eder. Birden fazla bahsetmesi, tekrar etmesi kusur sayılır. Peki Rabbimizin kitabında bu sıfatların bu kadar tekrar edilmesini bir kusur olarak mı görüyoruz? Haşa. Demek ki büyük bir şey var bunun arkasında. Kullar bu sıfatları okuyarak, bunları tedebbür ederek, bunları düşünerek Rablerini bilmeye bir yol bulacaklar. Rablerini tanımaya bir yol bulacaklar. E ne olacak Rablerini tanıyınca? Kaçınılmaz olarak onu sevecekler katlerinde ona karşı kaçınılmaz olarak bir muhabbet peydâ olacak rablerini tanıdıktan sonra bu meseleyi böyle tasavvur edince insanın taat ehli olan sıfatları nefyeden Allah subhanahu ve taala'yı sıfatlardan arındıran taat ile olan buzu ve düşmanlığı artıyor. Allah onları kahretsin. Yani kullar ile rableri arasına nasıl da giriyorlar? Allah'ın sıfat Allah sıfatlardan tahil edilince Sıfatlar anlamsızlaştırılınca manası boş kelimeler haline getirince kul Rabbini nasıl tanıyacak? Tanıyamayacak. Tanıyamayınca tanıyamadığı bir Rabbini nasıl sevecek? Sevemeyecek. Çünkü sev, sevmenin, sevginin en büyük etkeni onu tanımak, onu bilmek. O tanımak da neyle olacak? Bu sıfatların bilinmesiyle. Görüyor musunuz? Bu sıfatlar iptal edildiği zaman tatil edildiği zaman kul Rabbini tanıyamaz ki. Kul Rabbini tanıyamaz. Allah Subhanahu ve teala'nın sıfatlarıyla, O'nun isimleriyle, O'nun fiilleriyle, Kul Rabbini tanıdığı zaman, Kaçınılmaz olarak O'nu sevecektir. Üzerindeki nimetleriyle, Alemdeki icra ettiği işlerle, Allah Subhanahu ve Taala'nın fiillerini görünce, Kaçınılmaz olarak O'nu sevecektir. Mühim bir mesele. Diyor ki, İbnül Kayyım rahimahullahın, Allah'ı bilmenin, Allah'ı tanımanın en aziz, en nadide sureti Allah'ı cemal sıfatlarıyla bilmek tanımaktır. Allah'ın cemaliyle bilmek, Allah'ı cemaliyle tanımak. Şimdi Allah'ın cemali deyince hepimiz bu kelimeyi kullanıyoruz. Cemalullah diyoruz. Bahsedilen şey anlamını bilmiyoruz ama kutsal bir şey, mukaddes bir şey. Allah'ın cemali, Allah'ın celali. Cemal. Ne demek cemal? Türkçesi değil. Cemal, güzellik demek. Güzellik. Allah'ı güzelliğiyle tanımak. Allah'ı tanımanın en nazik şeklidir. İnne allâha cemilun. Allah nedir? Güzeldir. İnsan güzeli ne yapar? Sever. Yani Allah'ın cemil olduğunu, Allah'ın güzel olduğunu insanın bilmesi... Kişinin, kişinin Allah'ı sevmesi için en nadide, en aziz yollardan biri yoldur. Allah güzeldir. Rabbimiz cemildir. Onun cemal sıfatları yani Rabbimizin güzelliğini gösteren sıfatlardır. Bak Türkçe söyleyince ne kadar bir mana ifade edelim Rabbimizin güzelliği. Rabbimizin güzelliği ve bu güzellik öyle bir güzellik, öyle bir güzellik ki sadece onun güzelliğini tasavvur etmeye şu yeter. Bakın tasavvur da diyoruz. Şu yeter. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin hicabı Hicap da Arapça mukaddes biterim Oku gitsin. Hicap ne demek? Örtüsü örtüsü Rabbimizin yüzünün örtüsü nurdandır. Eğer Rabbimiz örtüsünü aralayacak olsa onun güzelliğinden dolayı onun gözünün ulaştığı makhlukatından her şey yanar tutuşur. Güzellikten yanmak, tutuşmak bunlar hep hepsi var değil mi dilimizde, harfimizde kullanıyoruz. Güzellikten yanmak, tutuşmak. Ama bizler işte bu terimleri Türkçeleştirmeyince böyle kutsal ne olduğu belli olmayan şeylerden bahsediyor gibi bahsediyoruz. İşte Allah'ı Allah bu güzelliğiyle tanıyan, Allah'ın güzelliğini tasavvur eden, Rabbimizin sahip olduğu bu güzellik vasıflarını bilen kimse kaçınılmaz olarak Allah Subhanahu ve Taala'yı sevecektir. Ona içinde bir muhabbet duyacaktır. Allah'ın güzelliği kardeşlerim Rabbimizin güzelliği hem zatının güzelliği hem sıfatlarının güzelliği hem fiillerinin güzelliğidir. Bunların hepsi bizim kullandığımız güzel anlamında güzeldirler. Ve bizler Ademoğlu Beşer güzeli severiz. Ta ki onun güzel olduğunu bilelim yeter ki. Güzel olduğunu bildikten sonra onu severiz. Öyleyse Rabbimizi sevmenin, onu tanımanın en nadide yolu Onun bu güzellik sıfatlarını bilmeyle olur. Bir de kardeşlerim Allah Subhanahu ve teala'ya niyaz ederek, ona dua ederek, yalvararak Rabbimiz Subhanahu ve teala'nın sevgisinin kalbimize girmesi için uğraşırız. Bu da Allah sevgisinin kazanılmasının yollarından ikinci büyük bir yol. Hadis-i şöyle gelmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah. Davud aleyhisselamın dualarından bir tanesi de şuydu. Diyormuş ki Davud aleyhisselatu vesselam Allahumme inni eseluke Allah'ım senden senin sevgini istiyorum. Senden senin sevgini istiyorum. Ve yuhibbuke Ve seni sevenlerin sevgisini istiyorum. Yani bana kendini sevdir. Başka? Seni sevenleri sevdir. Ve le amelellezî yubelligunî hubbeke Ve beni senin sevgine götürecek amelleri bana sevdir. Allah'ım bana kendini sevdir. Senden sevgini istiyorum. Allah'ım bana seni sevenleri sevdir. Senden onların sevgisini istiyorum. Allah'ım bana senin sevgine beni ulaştıracak amelleri sevdir. Sonra diyor ki Allah'ım اِجَعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ min مِنْ نَفْسِي ehli Allah'ım senin sevgini, seni sevmemi, bana kendimi ve ailemi sevmemden daha fazla bir sevgi yap. Diyor ki kendimden daha çok seveyim seni. Ailemden daha çok seveyim. Bir şey daha söylemiş. Diyor ki ve minel ma'il barit Ve soğuk sudan da daha fazla seveyim. <gülüyor> kendimden de daha çok sevdir. Ailemden de daha çok sevdir. Soğuk sudan da daha çok sevdir. Soğuk suyu ne kadar seviyoruz biliyor musunuz? Yani her daim elimizde bulunduğu için ona, yani onunla aramızda nasıl bir aşk var hatırlamıyoruz yani. Ramazanda hava sıcakken Soğuk suyla aramızdaki aşkı hatırlıyoruz. Ya Rabbi senden senin sevgini istiyorum. Seni sevenlerin sevgisini istiyorum. Beni senin sevgine götürecek amellerin sevgisini istiyorum. Ya Rabbi sana olan sevgimi kendime olan sevgimden, aileme olan sevgimden ve hatta soğuk suya olan sevgiden daha büyük ya. Bunlar kardeşlerim kişinin Allah Subhanahu ve Taala'nın sevgisini kazanması için kullanacağı, edineceği en büyük sebepler. Birincisi Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak ve en hususi suretiyle Allah'ın neyini bilmek? Yani güzelliğini bilmek. Allah'ın güzelliğini bilmek. Zatının güzelliğini bilmek. Sıfatlarının güzelliğini bilmek. Fiillerinin güzelliğini bilmek. Bu güzeli bilince zaten seveceğiz. Bir de bu sevgi kalbimize girsin diye Rabbimiz Subhanahu ve teala'ya İnabet etmek, ona yönelmek. Bunlar sevginin sebepleriydi. Burada önemli bir bahis daha var. O da sevginin alametleri nelerdir? Yani kişi Allah'ı sevip sevmediğini Allah'a olan muhabbetinin gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu neyle ayırt edecek? Öyle ya mesele bir iddiadan ibaret olmamalı değildir. Allah'ı seviyoruz. Allah'ı canımızdan, eşimizden, malımızdan, her şeyden çok seviyoruz. Bak ne kadar kolay dile. Dilin kemiği yok söyleyiverdim. Peki bu sevginin alametleri nelerdir ki? Bu alametlerle sevgi var mı yok mu? Bu bilinsin. Alimler bu sevginin alametleriyle alakalı bazı şeyler zikretmişler. Onlardan böyle bir iktisar yaptım onları zikredeceğim. Demişler ki Allah'ı sevmenin, Allah'a olan muhabbetin Alametlerinden bir tanesi kişinin Allah ile karşılaşmayı sevmesidir. Allah ile kavuşmayız, Allah'a kavuşmayı sevmesidir. Normalde böyle değil mi? Biz dünyada kendi aramızda bildiğimiz, alışa geldiğimiz sevgide sevdiklerimize kavuşmayı da sevmiyor muyuz? Ona kavuşmaya olan sevgimiz, onlara olan sevginin de neydir bir, bir alameti bir göstergesidir. Yani kişi Allah'a kavuşmayı seviyorsa Demek ki gerçekten Allah'ı seviyordur. Zira kim insanlar sevdiklerine kavuşmayı severler. Kavuşmayı isterler. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Men kâne yarcu rabbihi Kim? Rabbine kavuşmayı Rabbi ile buluşmayı ee, Allah tebareke ve teala Ayet-i kerimede diyor ki Ve men kâne yarcu rabbihi Kim? Rabbi ile buluşmayı Rabbine kavuşmayı Ümit ediyorsa Fel ya'mel amelen salihâ Salih amel işlesin. ahdä. olan ibadette kimseye ona ortak koşmasın. Şahit bölümü neresi? Kim Rabbine kavuşmayı, Rabbi ile buluşmayı ümit ediyorsa. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, muttefakun aleyh bir hadis-i şerifte, men Allah, kim Allah ile buluşmayı severse, ahabbe Allahu Allah da onunla buluşmayı sever. Yani sevginin birinci alametine, kişinin ile. Buluşmayı da sev, sevmesi. İkincisi, kişi dünyada sevdiğiyle baş başa kalmak ister. Öyle değil mi? Halvet deniyor ya. Sevdiğiyle halvet olmak ister. Baş başa kalmak ister. Sevdiğiyle o baş başa kaldığı mecliste başka, bir, başka birinin, üçüncü bir parazetin olup onları rahatsız etmesini istemez. Dünyadaki sevginin muhabbeti, e, alameti bu. Allah'ı sevmenin alameti de bu. Kişi eğer Allah'ı seviyorsa, Allah ile baş başa kalmak ister. Allah ile halvette kalmak ister. Yani namazlarda gece insanlar uyurken hususen gecenin üçte birinde son üçte birinde Allah subhanahu ve teala yeryüzü semasına indiğinde bu vakitler kulun Rabbi ile halvet edeceği sevdiğiyle buluşacağı ve sevdiği ile baş başa kalacağı yerlerdir. O zaman sevginin alametine eğer sen Sevdiğinle baş başa kalmak için bu fırsatları değerlendiriyorsan, Demek ki bu sevgi, Hakiki gerçek bir sevgidir. İmam Ahmet, Rahimehullah diyor ki, Kişi, Kendisinin, Mana olarak söylüyorum, Kendisinin, Allah'ın yanındaki, Allah'ın katındaki kadrini, kıymetini, kendi değerini bilmek istiyorsa, bir kimse acaba Rabbimin yanında ben ne ediyorum? Rabbimin yanında benim kıymetim ne kadardır? Eğer bunu bilmek istiyorsa, kendi yanında namazın nedir ona baksın. Eğer senin yanında namazın kıymetine senin yanında namazın kıymetine ise Rabbinin yanında senin kıymetin olur. Namaz da senin Rabbinle işte ne yaptığın baş başa kaldığın Rabbinle buluştuğun ona münacat ettiğin Rabbinle konuştuğun yer. Üçüncü alamet kişinin birisini sevmesinin sevdiğinin alameti kişi sevdiği kimsenin sözlerini de sever. Hele ondan kendisine bir mektup gelmişse Sevdiği ona bir mektup yazmışsa. Buradaki arkadaşlarım birçoğu yaşları küçük. Mektup yıllarına yetişmediler. Ben o yıllara yetişen birisiyim. Eskiden böyle telefon, mesaj cep telefonu böyle bir şey yoktu. Eskilerden askerlik yapmış onlar da onlar daha iyi bilirler. Eşlerinden, sevgililerinden kendilerine gelen mektuplara nasıl muamele ettiklerini bir hatırlasınlar. Mektuba nasıl muamele ettiklerini yani? Kağıda mektuba gelmiş, bir sayfa mektup. Okudun, bitti. Cebine koydun. 15 dakika sonra bir daha çıkartır, bir daha okursun. <gülüyor> Aynı şeyler yani. Sonra bir iş çıkar, bir şey olur, nöbete gidersin. Sonra bir fırsatta çıkartır, bir daha okursun. Sonra bir daha okursun, sonra bir daha okursun. Bu nedir biliyor musunuz? İşte o sevginin alametidir. Kişi, sevdiği kimseden geldiği için o mektubu, Sevdiği kimsenin sözünü de sever. Allah'a olan muhabbetin de Allah'a olan sevginin de sahih alameti kişinin Allah'ın sözünü sevmesidir. Allah'ın sözünü se sevmesidir. Diyorlar ki Abdullah bin Mesud, "Men keene yuhibbu ya'leme Kendisinin Allah'ı sevip sevmediğini bilmek isteyen, öğrenmek isteyen kimse, "Felya'rid nefsahu al kuran Kendisini Allah'ın kitabına arz etsin. Allah'ı seviyor muyum, sevmiyor muyum acaba? Eğer düşünüyorsan Allah'ı sevip sevmediğini buradan anla. Kendini Allah'ın kitabına arz et. Diyor ki fe in Kur fe eğer Kur'an'ı seviyorsa, eğer Kur'an'ı okumayı seviyorsa, Kur'an'la hemhal olmayı onunla meşgul olmayı bunları seviyorsa bu kimse o Kur'an'ın sahibini, o Kur'an'ın o kelamın mütekellimini, o kelamı söyleyen, o kelamı konuşan O kelamı yazan zatı da seviyor demektir. Sevginin alametlerinden bir tanesi de kardeşlerim kişinin sevdiğini anması, sevdiğinden bahsetmesi, sevdiğini diline dolaması. Dünyada aramızda böyle oluyor. Hem de en adi sevgilerde, en basit sevgilerde bile. İnsanlara bakın, insanların arasına karışın, onların meclislerinde oturun. Kimin neyi ne kadar çok sevdiğini onların dillerinden anlarsınız. İşine aşık adamlar var. Benim tanıdığım birkaç kişi var. Adam işine aşık. Yatıyor senin konuyla ilgili olmasa bile. Yatıyor kalkıyor sattığı aldığı imal ettiği şeyi anlatıyor. Sanki ben de onu seviyorum zannediyor. Kimisi var yani ne bir sevdiğini arkadaşını. Hatta en adi bir şeyle futbol takımları. Sevdikleri futbolcuları. Oturuyorlar kalkıyorlar sabah ve akşam gece ve gündüz. Onları anıyorlar. Demek ki sevginin alameti kişinin sevdiği şeyi ne yapmasıdır? Anmasıdır, diline dolamasıdır. Ve bu diline dolamanın kardeşlerim, bu anmanın, anma sadece dile dolama değil, dile dolama anmanın bir bir çeşidi. Yoksa anma akla gelme. Dile dolama bu aklına geldiği şeyi dilinle izahar etme, dilinden ortaya çıkartma. Kişinin bir şeye şiddetli, kuvvetli bir sevgi beslediğinin en büyük alameti onu anması ve hususi olarak da şu anlarda anmasıdır. Bir şey şu anlarda en fazla aklına geliyorsa sen onu cidden seviyorsun demek. Akşamleyin gece başını yastığına koyduğun zaman, aklında düşündüğün, aklında andığın, Zihninden geçen en son şey, işte sen onu cidden seviyorsun demektir. Sabah gözünü açtığın zaman, uyandığın zaman, aklına ilk gelen şey, işte sen onu cidden seviyorsun demektir. Başına dünyada bir musibet, bir sıkıntı geldiği zaman aklına ilk gelen şey. Ve büyük bir mutluluk, büyük bir sevinç yaşadığın zaman aklına ilk gelen şey. Kişinin sevmenin alameti olan anmasının da o sevginin büyüklüğüne en çok delalet ettiği yerler işte bu yerler. Gece yattığın zaman başını yastığa koydun hesaplar kitaplar bitti. En son zihninde ne var? İşte sen cidden onu seviyorsun demek. Sabah uyandın aklına ilk ne geliyor? Sen cidden onu seviyorsun demek. Bu sevginin kardeşlerim Allah subhanahu ve teala'ya olan muhabbetin iktisap edilebilmesi için elde edilebilmesi için bak şeriat bize yol göstermiş eğer sen kendiliğinden bu, bu, bu sevgi kalbine girmediyse kalbine bu sevgiyi yerleştirebilmek için şeriat sana gece başını yastığa koyduğun zaman söylemen gereken bazı zikirler öğretmiş ta ki ne olsun uyurken söyleyeceğin anacağın en son şeyler neyle ilgili olsun Allah Allah. Rabbinle ilgili olsun uyandığın zaman söyleyeceğin şeyler öğretmiş Uyandığın zaman söyleyeceğin şeyler öğretmiş. Uyanma zikirleri var. Yatağa yatma zikirleri var. Hatta senin en mutlu, en mesut günlerinde Müslümanların iki tane büyük bayramı var. Bu iki tane büyük bayramda ne yapıyoruz, ne diyoruz? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe İll... Ya ne ilgisi var bunların bayramla? İşte bu en mutlu olduğumuz anda ne yapıyoruz? Allah. En sevdiğimizi anıyoruz. Ya da öyle birini anıyoruz ki... Bu anma vesilesiyle, bu mutluluk anında o bizim en sevdiğimiz, en sevgilimiz olsun diye. Bu meseleyle alakalı acil bir istinbat var. Hatta en büyük musibet anında bile. Allah tebareke ve teala diyor ki Ya eyyuhallezine amenu Ey iman edenler İzâ lakitum fiyeten fethbutu Bir düşman topluluğuyla karşılaştığınız zaman yani savaşta, cihatta sebat edin, sabit durun. Savaş meydanı. Kılıçlar çangır diyor yani. ...sabit durun. Diyor ki... ...ve Allah'ı çokça... ...zikredin, çokça anın. Ne diyorlar biliyor musunuz bunun tefsirinde? Yani o şiddetli an... ...o dehşetli an... ...kılıçların şakıması, kılıçların parlaması... ...o musibet bile seni Allah'ı anmaktan... ...meşgul etmesin, alıkoymasın. Sen kendini bu kadar Allah'ı anmaya... ...hazırla alıştır. Kişi kardeşlerin dünyada neyi en çok anıyorsa... Dünyadaki küçük musibetlerinde en çok neyi anıyorsa başına gelecek dünyadaki en büyük musibette de ister istemez onu anacaktır. Kişinin bu dünyada başına gelecek en büyük musibet ölüm musibetidir. Kişi dünyada yatağına yatarken sabah uyandığı zaman sevinçli anlarında ve sıkıntılı anlarında neyi en çok zikrediyorsa en büyük musibetinde de İster istemez, aklı gidecek, onu zikredecektir. Seleften bazıları toplamışlar. İbn-i kitaplarında böyle bazı örnekler var. Kişilerin ölüm sekeratı anında söylediği sözleri toplamışlar. Kimisi ölüm sekeratı anında ona telkin ediyorlar. La ilahe illallah de diyorlar. Adam türkü çığırıyormuş. Niye? Yürürken türkü söyledi. Otururken türkü söyledi. Sevindi türkü söyledi. Üzündendi türkü söyledi. Diye. Ölüm sekeratında adam la ilahe illallah telkini yapıyorlarmış. Adam diyorlarmış ki ya abi şu kadar olmaz mı bu kadarı vereyim şu kadar yapayım. Kalbi ticaretinin malının pazarlığının sevgisiyle dolmuş. İşte dünyada böyle olunca dünyadaki en büyük musibet anında da ister istemez kişinin aklına ağzına da bu geliyor. Sevginin alametlerinden bir tanesi de kardeşlerim kişinin sevdiğinin sevdiği şeyleri sevmesidir. Kaçınılmaz olarak. İnsan birisi bir şeyi seviyorsa sevdiğin senin, senin sevdiğin kişi arkadaşın, sevdiğin hocan bir şeyi seviyorsa o şey iğrenç sayılabilecek şeylerden bile olsa onu sevmeye başlarsın. Bizim aramızda bile arkadaşlarımızdan birçoğu iğrene, iğrene ut kokusunu sevmeye başladılar. Niye seviyorlar? Çünkü sevdikleri onu seviyor diye. Hocamız onu seviyor diye, alimlerimiz onu seviyor diye, ut, ut, ut da sevilcek bir taraf var. Mı? <gülüyor> yani ilk ilk kokladığı zaman aklına iğrenç kokular gelen adam birkaç gün sonra bakıyorsun adam bağımlı olmuş. Ut yok mut mu, yok mu diyor. Kaçınılmaz bir şey yani. İnsan tabii olarak bunun içinde buluyor. Sevdiğinin sevdiği şeyleri sevmez. Bir de bunun aksi. Sevdiğinin sevmediklerinde sevmez. Bu da bir alamet. Sevginin alametlerinden bir diğeri kardeşlerim, Allah Subhanahu ve teala muhabbetinin Allah'ı sevmenin alametlerinden bir tanesi de onun şeriatına, onun gönderdiği Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek uymaktır. Bu sevginin büyük alametlerinden bu meseleyle alakalı Allah'ın Allah kitabında bir ayet var ki o ayeti selef imtihan ayeti diye isimlendirmişler. İmtihan ayeti. Ne imtihan edilecek? Sevgi gerçek mi, yalan mı diye imtihan edilecek. Herkes Allah'ı sevdiğini iddia ediyor. Bakalım bu iddiada kim sadık, kim değil, bu ayırt edilecek bu ayetle. Diyor ki Rabbimiz tebâleke ve teâlâ, kul in kuntum tuhibbûnallâhe, de ki, eğer sizler Allah'ı seviyorsanız, burası iddia kısmı. Bunun ispatı, bunun imtihanı şununla olacak. Fettebiûni yuhbibkumullah. Bana ittiba edin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız, Allah muhabbeti, muhabbetullah iddia diyorsanız, bu iddianızın ispat ispat vecihi size gönderilmiş olan elçiye Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ederek ispat edilir. Allah sevgisi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi, bu bizim aramızdaki normal dünyada kullanılan romantik sevgi gibi bir sevgi değil. Ortaya bir amel olması lazım. Sevgi kalbi bir amel değil mi? Kalpteki ne yapması lazım otomatik olarak azalarda Görünmesi, tezahür etmesi lazım. Allah'ı çok seviyoruz. Peygamberimizi çok seviyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Güller dağıtıyoruz. İlahiler söylüyoruz. Gözyaşları döküyoruz. Değil mi? Bunlar hepsi neden yapılıyor? Ona olan muhabbetin gösterilmesi için. Şiirler, adamlar ne şiirler yazmışlar. Ağlıyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve Allah. Sevgiden böyle gözleri doluyor, ağlıyorlar. Sonra o Allah'ım O aşık olduklarını söyledikleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisiyle dünyalığa olan sevgileri izdiham ettik, ettiği zaman bu sevginin hakiki mi yoksa yalancı mı? Yoksa bu şiddetinin iddia ettikleri kadar çok mu? Yoksa basit, adi, küçük bir sevgi mi oldu ortaya çıkıyor. Gözyaşları döküyoruz. Şiirler yazıyoruz. Naatlar söylüyoruz. Sonra mesele Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin emrini yerine getirmeye gelince türlü türlü dünya sevgilerini onun emrinin önüne koyuyoruz. Ardından da sevgi iddia ediyoruz. Sevginin alametlerinden burada zikredeceğim sonuncusu kardeşlerim Allah subhanehu ve teala yolunda cihad etmektir. Kişinin bu dünyada tabi olarak seveceği bencil olanıyla olmayanıyla gerçekçi olarak söyleyelim herkesin bu dünyada en çok sevdiği şey kendisidir. Çocuğundan da Babasından da eşinden de kişi en çok kendisini sever. Böyle normal zamanlarda bu ortaya çıkmaz ama işte can boğaza dayanınca bu sevginin en çok kime olduğu o zaman ortaya çıkar. Cihat da kardeşlerim kişinin bu dünyada tabi olarak en çok sevdiği şeyi Allah'ın sevgisine feda etmesi demektir. En çok sevdiği şeyi bu sevgiye feda eden kimse gerçekten Allah'ı seviyor demektir. Allah tebaraka ve teala diyor ki: Ya eyhellezine amenu ey iman edenler. Men irtedde minkum an dinihi sizden kim irtida döner? İrtidat ederse. Feseufu ye'tilahu Allahu kavmin Allah öyle bir topluluk getirir ki, yuhibbuhum ve yuhibbunuhu. Şahit burası. Allah onları sever, onlar da Allah'a severler. Siz eğer dininizden dönerseniz Allah öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Bu topluluğun alameti bu. Peki Allah'ın kendilerini sevmelerine ve kendilerini de Allah'ı sevmelerine onları götüren şeyler ne? Bu topluluğun Allah'ı seven ve Allah'ın kendilerini sevdiği bu topluluğun evsafını, Ayetin devamında zikrediliyor. Bu topluluğun evsafı vasıfları şunlarmış. Ezillatın müminin müminlere karşı zelildirler, alçak gönüllüdürler. Ve aizzetin kafirin kafirlere karşı da izzetlidirler. Yujahidûne fi sebilillahi Allah yolunda cihad ederler. Ve la hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Bu vasıflar kimin vasıfları? Allah'ın sevdiği Ve Allah'ı seven o adamların vasıflar. Allah onları seviyor bu vasıflarından dolayı. Onların Allah'a olan sevgileri gerçek sevgi. O sevgide sadıklar. Çünkü bu vasıflara sahipler. Müminlere karşı şefkatliler. Kafirlere karşı izzetli, onurlu, şerefliler. Allah yolunda cihad ediyorlar. Bu dünyada en çok sevdikleri şeyi Allah'ın sevgisine feda ediyorlar. E demek ki Allah'ı çok seviyorlar. Ve Allah yolunda hiçbir kınama, kınayıcının kınamasından da korkmuyorlar. Sevgiyle alakalı bir tembih daha yapıp inşallah bitireceğim. Babı da inşallah önümüzdeki laste okumaya başlayacağız. Allah sevgisine kardeşlerim, Allah'ı sevmeye, muhabbetullah'a veya Resulü'nü sevmeye, aşk sözcüğünün ıtlak edilmesi, aşk kelimesinin kullanılması doğru değil, Sakıncalı bir kullanım şeklidir. Allah sevgisi için, peygamber sevgisi için Allah aşkı, peygamber aşkı denilmez. Aşk tabiri, aşk kelimesi ne Allah'ı ne onun peygamberini sevmede kullanılması münasip olan bir kelime değildir. Zira birincisi aşk sözcüğü. Allah'ı sevmede ve Resulü'nü sevmede selefi salihinin dilinde, imamların dilinde, kitap ve sünnet naslarında, kullanılmamıştır oralarda kullanılan şey sevgidir muhabbettir aşk kullanılmamış ikincisi aşk kelimesi taşıdığı lugavi anlam itibariyle içerisinde şehvet olan bir sevgidir sevdiği şeye şehvetle yani bir erkeğin bir kadına bir kadının bir erkeğe duyduğu şehvet duygusuyla beraber sevmek anlamına gelir ...bir kimsenin Allah'ı ve Resulullah'ı... ...içinde böyle bir şehvet olan sevgiyle sevmesi... ...doğru değildir. Bundan dolayı... ...Allah aşkı, peygamber aşkı denilmez. Üçüncüsü... ...aşk... ...kişide... ...akıl sağlığını, akıl selametini... ...bırakmayan... ...kendisiyle beraber akılın... ...bulunmadığı şeydir. Yani aşk hali... ...bir hastalıktır... ...bir cunun hali, bir mecnunluk halidir... Aşık olan kimse aklını yitirmiş demektir. Aklını yitirilmesi insan için bir noksanlıktır, kemel değildir. Allah'ı sevmek, onun peygamberini sevmek, bu ibadetler kişiyi deliye, mecnuna, aklını yitirmeye götürecek, yani eksikliğe, noksanlığa götürecek şeyler değil. Bilakis insanı tamamlayacak, kemale götürecek şeylerdir. Bu cihetten de bu kelimenin Allah'a ve Resulüne karşı olan bu ilişkide kullanılması caiz ve münasip değildir. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu